Sana hilalleri soruyorlar. De ki onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış takva sahibi, Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.''